Günaydın efendim sevgili Açık Radyo dinleyicileri ekonomi ekoloji programındasınız bugün 3 Eylül 2020 e, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan çevre sorunlarını konuşuyoruz bu programda hem ekonomi yönlü hem ekolojik yönlü konuşmaya devam ediyoruz son birkaç haftadır şey ülkenin değişik noktalarındaydım geçen hafta da Ordu'dan e, bir yayın yaptım tam da bir felaketin kıyısındaydım Giresun'daki sel felaketi e, bununla ilgili konuşmuştuk. Bu hafta değişik bir şey yapmak istedim. Ee, önemli bir konum var. Benim için e, çok kıymetli bir meslektaşım. E, kendisi gazeteci, çevre gazetecisi ve yıllardır bu meseleleri e, takip ediyor. Özellikle enerji konusunda uzman Türkiye'nin enerji politikalarını konuşacağız. O yüzden Özgür Gürbüz yanılmıyorsan telefon hattımızda Özgür günaydın. Günaydın Serkan çok teşekkür ederim. Tamam bazen böyle şimdi hep herkes uzaktan sen uzaktasın İzmir'desin yanlış bilmiyorsam şu anda ben İstanbul'dayım Doğru. radyo başka bir yerde bazen böyle ses gelmiyor teknik sorunlar yaşıyoruz ama sanırım bir sorun yaşamadan bu programımızı da sürdüreceğiz. Şimdi Özgür bir sürü ben biliyorum ki bir sürü şapkam var. Ama benim için e, en önemlisi, en kıymetlisi gazeteci olman tabii ki. Ve e, bu çevre meselelerine duyarlı olan bir gazeteci olman. Dün seninle aslında biraz konuşmuştuk. E, yıllar önce hatırlıyorsan biz e, çevre gazetecileriyle bir platform gibi bir şey kurmaya çalıştık. Çevre gazetecileri platformu adı altında kendimiz toplantılar yapıp e, gündemlerimizi paylaşıyorduk. Neler olup bitip bittiğini e, konuşuyorduk. Ama bugün dönüp baktığımızda yani hem böyle biraz medya kritiği yapalım istiyorum o yüzden soracağım bunu. Hem doğru düzgün bir mec mecra kalmadı hem de dönüp baktığımızda ortalıkta... Pardon, pardon ee, bir saniye. Tamam ortalıkta çevir çevre... <gülüyor> Tamam özür dilerim Serkan duyabiliyor musun beni? İnşaatın ortasında <gülüyor> kaldım Ama bir anda. <gülüyor> ee, hiç tamam. beklemediğim bir şeydi sıra bakma. Ediyorsa... Tamam. Yok durdurdum şimdi şu anda. Çok özür <gülüyor> dilerim böyle bir bir, bir bir medya kritiği yapalım istiyorum. Yani nereye gidiyoruz? Hakikaten yani biz yani büyük o e, konvansiyonel kurumlarda olmasak da bir şekilde bu işi e, sürdürmeye devam ediyoruz. Yapıyoruz, yaptığımıza inanıyoruz. E, sence her şey daha... Eskisine göre daha kötü ve kötüye mi gidiyor? Düzelecek mi? Sence durum nedir? Önce bir genel medya değerlendirmesi yapalım istersen. E, tamam. Madem öyle başladık. Yani dünyanın tersine aslında giden bir şey var e, Türkiye'de. Özellikle çevre için, e, çevre gazeteciliği için bunu söyleyebiliriz. E, senin de herhalde gazeteciliğe başladığın zamanlarda benim de işte 95-96 diyebilirim. Özellikle de yeni yüzyılda çalıştığım yeni yüzyıla ve o sırada çıkmakta olan ekonomi gazetesi liberal bakışta bir çevre muhabiri olarak e, başladığım gazetecilikten bugüne baktığımızda e, işte uzmanlaşmış konusunda uzmanlaşmış muhabirin özellikle çevre alanında çok azaldığını, çok az kaldığını hatta olmadığını bile söyleyebiliriz. E, bu da durumu aslında nereye geldiğini gösteriyor. E, diğer alanlarda da bu biraz böyle. E, yani işte ekonomi muhabirleri belki hala birkaç tane var. Ama işte eğitimde, sağlıklı bütün bu alanlarda dünyada uzmanlaşmış, bu konuda yorum yapabilen, konuya hakim ee, ve bu yüzden de okuyucusunu, izleyicisini yanıltmayan muhabirler, gazeteciler varken Türkiye'de bu sayı devamlı azalıyor. Demek ki iş doğruya gitmiyor. Ee, bir de tabii şu tarafı da var olayı, sorunlar da daha çok oluyor aslında. Yani uzmanlaşmanın daha da fazla bir ihtiyaç olduğu günümüzde ne yazık ki biz bu haberleri bazen çok eksik, bazen yandı, bazen sorulması gereken sorular sorulmadan okumak zorunda kalıyoruz. Bu da e, kamuoyunun bilgilenmesi, tepki vermesi, Hı -hı. doğru pozisyon alması anlamında sorun yaratıyor diye düşünüyorum. E, şunun, şunun içinde girmek istedim bu meseleye. Sanki e, yani zaten... Ulusal basını dediğimiz o konvansiyonel basını zaten artık bir kenara koymak istiyorum ama gazeteci kalmayınca da ülkede sanki bu çevreyle ilgili ekolojik olarak hiç sorun da kalmamış gibi gözüküyor. Eskiden tartışmalar olurdu, yürüyüşler olurdu, kampanyalar başlatırdı. E, gazeteci gazetecilikten medyadan sonra da sivil toplum örgütlerine de gelmek istiyorum. Sen bu işleri çok iyi takip ediyorsun. Yani sanki bir baktığımız zaman ortada hiçbir sorun yokmuş gibi sorun. Yok mu? Elbette biliyorum yani sorunun altında cevabı da var bir yandan ee, hiç bir meselemiz yokmuş gibi ee, daha sonra da yani Türkiye'nin en önemli yani dünyanın önemli meselelerinden bir tanesi yani bir e, nükleer santral inşaatı var tek kelime artık haber okuyamaz hale geldik sadece şirketin yaptığı basın bültenlerinden, yayınladığı basın bülteninin dışında hiçbir haber alamaz hale. E, geldik. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kendi Serkan Hocak hesabından, Instagram hesabından da canlı yayın yapıyorum. E, bir interaktivite sağlamaya çalışıyorum. Oradan takip edenler de soru sorarsa eğer sana genel bu durumlarla ilgili hem bana hem, bana, hem de sana bunu da cevaplamaya çalışalım. Sorunlar bitti mi? Hiçbir şey okuyamıyoruz. E, ne durumdayız? E, şimdi gazeteciliğin belli sorunları var. Bu maddi açıdan. İşte çoğumuzu e, aktif gazeteciliği ya da profesyonel gazeteci bıraktıran unsurlardan unsurları biliyoruz medyanın durumu okuyucunun yeterli desteği verememesi veya vermemesi e, bu tarafını biraz konuştuk diyelim ya da daha ayrıntılı belki bir programda konuşmak lazım sorduğun sorunun iki tane ayrı yanıtı var birisi çevre mücadeleleriyle ile ilgili burada Hı -hı. bir değişim yaşanıyor özellikle dijitalleşme ile beraber bazı mücadeleler dijital alana taşınıyor. Bunun doğruluğu ve yanlışlığı bence yine tartışılabilir. İşte sosyal medyada tweet atarak, imza atarak bir doğa mücadelesini kazanabilir misiniz? Bunun bazı örnekleri belki var ama bence başarılı olmayan da onlarca örneği var. İşin bu tarafında herhalde dünyada bir akım değişmesi, i̇şte sokaktan dijitale eve gitmesi e, düşünebilir ama burada e, ülkelerin dijital demokrasiye ne kadar geçtikleri de önemli bir soru. Yani Batı ülkelerinde kullanılan bu yöntemlerin bazıları gerçekten efektif yani işe yarayan olabiliyor. Çünkü orada o demokrasiler dijital demokrasiye doğru geçiyor. Yani, sizin e, sosyal medyada gönderdiğiniz bir, e, tweet ya da attığınız bir imza veya verdiğiniz bir dilekçe belli mekanizmaları çalıştırabiliyor. Şu, Avrupa Birliği'nde referanduma kadar gidebiliyorsunuz. İmza topluyor böyle mekanizmalar var ama bunların olmadığı, özellikle Türkiye gibi ülkelere geldiğimizde ne kadar etkili olduğunu tartışmak lazım. E, SOP'a çıkmak da kolay değil çünkü baskı rejimleri, e, otoriterlik işte binbir türlü bahaneyle e, bu hareketlerin önü kesiliyor. E, bunlar cidden çok e, insandan alan, emek isteyen e, hareketler. E, işte son zamanlarda çevre hareketinde olsun, diğer sivil toplum örgütlerinde olsun, e, fon e, alınması, gönüllülüğün düşürülmesi ya da düşmesi bunların hepsi bence e, bugün yaşadığımız işte daha az ses çıkartan insan var diyorsun ya. Hani evet. ona belki o hane yazılabilir. Ama e, bu kadar olumsuz da olmamak lazım. İşte Kaz Dağları'nı hatırlıyorum. Hani, e, Sinop'ta dev gibi nükleer karşı bitinge hatırlıyorum. E, Gezi'yi hatırlıyorsun. E, buralara bakınca da bu an başka bir şey çıkıyor. Demek ki Hala e, toplumun belli hassasiyetleri var. Hani bunun ne zaman ortaya çıkacağı, hangi konuda daha hassas olacağı da çok bilmek mümkün değil. Öyle bir toplum e, toplumu yönetme e, şansı da yok herhalde çevre örgütlerinin. Hiçbirisi bu kadar güçlü değil. Ama insanların kendi vicdanları, algıları var. E, bazılarına tepki veriyorlar. Burada yine medyanın rolünü de konuşmak lazım. Medya bu haberleri hepsini verse, hepsini daha doğru verse daha objektif verse belki tepkiler de büyüyecek. Öyle bakabiliriz ama... E, hepsi zincirleme aslında. Hepsi birbirini etkiliyor. Hepsinin hepsi bir etkisi oluyor. Yani. Yani. Ama şu hatalara düşmemek lazım. Yani batıda çok iyi işleyen bir yöntem, hani bir doğa koruma yöntemi işte dijitalleşmeden bahsettim örneğin. E, Türkiye'de işlemeyebilir çünkü karşınızdaki hükümet o demokratik anlayışı yani dijital demokrasi diyebileceğimiz o anlayışı beni sevmiş olabilir. Bunları unutmamak lazım. O yüzden de her ülkede farklı yöntemler, farklı e, araçlar bulmak, keşfetmek zorunda. Doğa'yı hmm. e, korumak isteyen insanlar veya hak mücadelesi yapan herkes aslında bunun için geçer. Hiçbir zamanda yani ben hep başında da söylüyorum, sonunda da söylüyorum ve ortasında da söyleyeceğiz. Hiçbir zamanda e, ümitsizliğe düşmemek lazım. En önemlisi o bende de oluyor bazen evet. böyle inişler, çıkışlar ama yani o karamsarlı. <gülüyor> E, düştüğümüz anda yani terk edip gitmek gerekiyor herhalde. O yüzden hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden, ümidimizi yitirmeden devam edeceğiz. Evet, aküye meselesi yani Akkuyu e, birçok bu programda da birçok çevre meselesini konuşuyoruz. İşte hidroelektrik santrallerden kömürlü e, yakıt termik santrallere, işte başka meselelere, sel felaketini iklim değişikliği en önemli başlığımız konuşuruz ama. Bence yani çağın en önemli sorunlarından bir tanesi Türkiye'nin en önemli meselesi bir nükleer santral inşatı var. Yani sıfır riskli bir şey söz konusu değil ve olabilecek bir risk de binlerce yıl sürecek bir etki ve milyonlarca insanı etkisi altına alabilecek bir riskten söz ediyoruz. Yani böylesine büyük bir şey ve neler olup bittiğini bilmiyoruz. Tartışılan bir chat raporu vardı işte atıklar nereye gidecek? ...vesaire ama bir yandan takip etmeye çalışıyorum... ...uzaktan yapabildiğim kadarıyla... ...orada bir malı çalışma var... ...yani iki farklı ünite var... ...birinci ünite e, bitti bitmek üzere... ...reaktörler konuldu neredeyse... ...falan ama hiç bunlardan bir haberiz... ...neler oluyor, neler bitiyor... ...pandeminin gölgesinde oluyor... ...6 bin kişi çalışıyor... ...uzatmıyorum, sözü sana bırakıyorum. Serkan iki kez bir şey söyledin... ...çok kritik bir şey... ...hani bir haber, haberimiz yok ne oluyor diyor. İşte asıl sorun da zaten e, kendini gösterdi. Yani Türkiye'de bir nükleer santral inşa ediliyor. Bunun hukuksuzluğu için bir örnek vereyim, kendi şahit olduğum. Çet sürecinde halkın katılımı toplantısı da ben bizzat oradaydım. O toplantı <gülüyor> yapılmadı. Nasıl yapılmadı? Protestolar vardı. Hiçbir şekilde hani o soru cevaplar vesaire o aşamaya gelinmedi. Bu protestolar sonucunda Rus heyeti Jandarma korumasında salonu terk etmek zorunda kaldı ama orada çevre bakanlığı yetkilileri toplantı yapılmıştır. yapılmıştır Tutanak, Şimdi bir kez buradan başlıyoruz yani temeli o to, top, e, nükleer santrin temeli hukuksuz. ya yani bunun aksini iddaden varsa lütfen çıksın karşıma elimde videosu da var, fotoğrafı da var ve biz zaten oradaydık. Şimdi evet. daha oradan başlayarak daha ne hukuksuzluklar var? İşte imza skandalları var, çet süreçleri, denetim süreçleri. Akkuyu'daki nükleer santral bir kez her şeyden önce Rusya'nın kontrolünde. Bunu çok net kabul etmek lazım. Hı hı. Geçenlerde bir yazı yazmıştım. Çünkü Rusya'dan yani yüzlerce insan gelip gidiyor oraya. Bu salgın döneminde yazdığım bir yazıydı. 6 bin kişinin çalıştığı bir inşaattan, şu anda Türkiye'deki herhalde en büyük inşaat sahası Akkuyu'da. Kimsenin bundan haberi yok. Ve ben yazı yazdıktan sonra, yazıda şunu sormuştum, ya bu kadar kişi geliyor, kaç kişi orada korona söylentiler geliyor ama bilmiyoruz dedim. Bir gün sonra şirket açıklama yaptı. 160 küsür kişide koronavirüs vakası oldu ama durumun kontrolü altında olduğunu söyledi. Yani o yazıyı yazmasak korona olduğunu bile bilmiyoruz. 6000 kişinin çalıştığı yerde vakalar çıkmış, hastalar var. Rusya'dan gelen giden var ki o sırada Rusya, hani hastalıkta çok... Hızlı yayılan bir ülkeydi. O yüzden de zaten yazıyı, yazıyı sorular sormuştum. Ve ben bunu yazdıktan sonra açıklama işte zar zor şirketten geliyor. Hükümetten hiçbir şey duymuyorsunuz. Kim kontrol ediyor Akku'yu ben çok merak ediyorum. Rusya mı kontrol ediyor? Her şey şirket mi karar veriyor? Çatlak, zemininde çatlak çıktı birinci reaktörün. Bu haberler çıktı. İşte önce yalanlanmadı, sonra yalandandı, bir sürü şeyler. Sonra kabul ettiler. Hükümet yetkileri yok. Meclisten, meclisten bir komisyon kurduk evet. mesela insanların hadi evet. içini rahat ettireceksiniz diyelim işte bu ülkenin TUMOB'u var o çatlağı bir kontrol etsinler bunu süre rahat Yani bu yaptığınız için gazoz fabrikası değil bakın hiçbir denetim yok bütün bilgileri biz eğer isterse Rus şirketinden alıyoruz bu inanılmaz bir şey. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir şey olmadı. <gülüyor> yani, Özgür şey, sesin biraz bir gidip, gidip gelmeye başladı. Bunu sesim ama, ama. sesin biraz gidip gelmeye başladı. Çeken bir yere gitti lütfen. <gülüyor> e, çekmiyor bu arada. Tamam peki yani ben de senin işte, işte de zorlandım. Duyabiliyor şimdi musun beni daha iyi? Teşekkür ederim. Peki, e, o zaman bir böyle sokağa çıkacağım. Umarım çok gürültü Tabii, olmaz. Oluyor böyle aksaklıklar. E, ya, tamam. Çok acayip. Yani şunu çok, söylemek çok, istiyorum. Çok Dü dünyanın şey. hiçbir ben, ben yerinde ben, ben. yani devlet bir nükleer santralin denetimini, kontrolünü, inşaatını, her şeyini bir şirkete bırakıp ortadan kaybolmaz. Yani şu anda Türkiye'de durum Özgür kaybettik yine. Özgür, Yok, senin sesini kaybediyorum giderek ama e, belki şeyden olur. olurum. wi fi kullanıyorsan ondan da olabilir. Yani dediklerim benim e, çok doğru. Sen dünyayı da takip eden bir insansın eğer sesimi duyuyorsan. Yani hakikaten e, Rus, Rusya'da, Rusya'da mesela Rusya'da da çok fazla nükleer santral var. Zaten Rosatom devletin resmi e, bu işten sorumlu kurumu e, o geldi burada yapıyor yani Rusya'da bile böyle değildir diye tahmin ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece bir ön yardım. Yani ne olup bittiğini bilmiyorum. Bel belki bu da bir, bir politikadır. Aman biz ses etmeyelim, sessiz sedasız şu inşaatı bitirelim. Fazla gürültü kopmasın. Yani bugüne kadar neler yapıldı? O nükleer santral yapılmasın diye. Ne eylemler yapıldı? İnsan zincirleri oluştu. Bir ilden başka bir ile. Ee, bir şekilde bir haberimiz oluyordu. Ben özellikle yani hiçbir gündem değil şu anda Mersin'deki Akkuyu nükleer santrali ama özellikle gündeme taşımak istedim ki bir şekilde hatırlayalım burada böyle bir şey var çılgınca bir şey var ve ben buradan senin yorumlarına destek olsun diye söyledim bunu şunu sormak istiyorum yani biliyorum ki nükleer santrallerle ilgili en büyük sorun da bugün atıkları özellikle yüksek aktivite içeren o reaktörlerden çıkacak aktivite içeren, yani radyasyonlu, yüksek riskli atıklar. Bu atıkların... Alo Serkan, şimdi koptun galiba seni duyabiliyordum. Alo Serkan. Yayından, yayından koptuk, ikimiz birden düştük herhalde bu sefer. Yani bu sefer sen düştün bence. <gülüyor> ben, mi, ben mi düştüm? Yani evet, kusura bakmayın dinleyicilerden özür dilerim. O evet Konu konuk düşünce. Ee, en azından şey oluyor yani ben bir şeyler toparlayabiliyorum ama <gülüyor> sen nasıl toparladın bilmiyorum. Peki e, şunu sormuştum Özgür duyabildin mi bilmiyorum. Duydum ben aslında ee, sonuna kadar. E... Ya, atıklar ne olacak? Atık meselesi en önemli mesele. Atıklar Türkiye'de mi kalacak? Nereye gömecek, gömecekler mi? Rusya'ya mı gömlecekler? Ne olacak bir fikrin var mı? Ya şimdi ben şöyle özetleyeyim istersen, birisi denetimsizlikle ilgili bir sorunumuz var Akkuyu'da. Orada ne olup ne bittiğini kimse gerçekten şeffaf şekilde bilmiyor ve bir sürü de olay oluyor. İşte nükleer santralin birinci reaktöründe çatlak oluyor, haberi çıkıyor, kimse gidip göremiyor, bir milletvekili inceleyemiyor, bağımsız kuruluş inceleyemiyor. Her şey Rusya'nın elinde. Bizim hükümetimiz de benim gördüğüm kadarıyla Rusya'dan aldığı bilgiyi e, kabul ediyor, e, sorgulamıyor, onları bırakmış durumda. Atık meselesi de şimdi bu bağlamda baktığında ciddi bir sorun teşkil edecek. Bir nükleer reaktörden e, yok edilemeyen nükleer atıklar çıkar. Yani insanın elinde böyle bir teknoloji yok. Bu atıkları yok edecek, uzaya gönderecek vesaire. E, tek yapabileceği şey binlerce yıl beklemek. Binlerce yıl derken plutonium 239 gibi bir nükleer atık çıkıyor. Nükleer santralde bir saniye çalıştırın bu atığınız elinizde. Bunun... E, ömrü, yani radyo yeah. yitirmesi için gereken süre 244 bin yıl. 244 bin yıl. Cool. Bu en kötüsü. Bunun gibi onlarca nükleer atık var nükleer santralden çıkan. 150 yıldan tut, 1000 yıla kadar. Bunların hepsi ilk başta Akkuyu'daki nükleer santral sahası depolanmak zorunda. Yani soğutma havuzları dediğimiz havuzlara konacak. En az 15 yıl burada bekletilmek zorunda. Sonra bu Burada da bir muallak bir durum var çok net bir şey yok ama Rusya tarafının verdiği demeçlerden şunu anlıyoruz ki içinde plutonyum olan hani nükleer silah yapımına neden olabilecek atıklar yüksek seviyeli atıklar da var bunun içinde. Rusya'ya götürülecek onlar orada alınacak büyük bir ihtimalle geri kalan atıklar da Türkiye'ye gönderilecek. Ama evet. şunu çok net söylediler bir televizyon programında orta ve düşük seviyeli dediğimiz nükleer atıklar zaten Rusya bile gitmeyecek direkt Türkiye'nin elinde kalacak. Şimdi ne burada Türkiye'nin yani, çok çok acayip biz Almanya'ya gitmiştik hatırlarsan adamlar 35 evet. yıldır 40 yıldır çalışıyorlar bu atıkları ne yapacağız diye hala bir karar verememişlerdi. Ee, ve yok bunu yapan Almanya yani bir de bir yere gömüp Bizde... bırakacaksınız ya da akuyu da işte o nükleer sahasını tellerle tel örgülerle çevireceksiniz senin çok iyi. Hani bildiğin, ortaya çıkardığın Gazi Emir hikayesini hatırlayalım İzmir'deki. Ee, işte tel örgülerle çevirip insanlara oraya girmeyin diyecekler. Ama o atıkların 10 e, yıl sonra, 100 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani koyduğumuz o çelik konteynerler, o atıkları e, radyasyonu tutacak mı? Bundan bile emin değiliz. Çünkü nükleer santrallerin dünyadaki tarihi 60-65 yıl. Yani insanlık bu nükleer atıklarla bir 60 yıldır sadece uğraşıyor. 60 yıl sonra ne olacağından? Hiç kimsenin haberi yok. Yüzyıl e, bu dayanacak mı bu konteynerler bilmiyoruz. Belki sızdıracak toprağa, suya, havaya karışacak. Yani depremi yani, var, tuz var, bir sürü, sürü felaket var. Yani bu var. başımıza Şimdi bu bela bırakılıp gidilecek. Diye. Ve tonlarca atıktan bahsediyoruz, öyle az buz rakamlardan değil. Şimdi Türkiye'nin bir atık politikası yok. Büyük bir ihtimalle işte Gazi Emir'de yapılan Akkuyu Mersin'de yapılacak. O Mersin'de o kıyılar, o bölgeler nükleer atık depoları olarak kullanılacak. Çünkü oradan başka bir yere götürmek anlamlı değil. Ya da işte Sinop'ta eğer olabilseydi ikinci nükleer santriaparası belki onlardan biri atık deposu olarak da seçilecekti. Bütün nükleer atıklar çünkü bir yerde toplanması e, en azından kontrol açısından kolay olabilir. Ama Türkiye'de belli bir bölge feda edilecek bu işe. Ve yüzyıl, bin yıl sonra belki de o nükleer atıklar işte gömüldüğü, bırakıldığı yerde e, toprağa karışıp doğaya zarar verecek. Şimdi bu yani... hani uzun vadeli gibi gözükebilir ama o atıklarla ilgili tehlike da olduğu gibi. Yani olası bir kazada e, çünkü o atıkları havuza koyduğunuzda, soğutma havuzlarına koyduğunuzda soğutamazsanız bir nükleer santral kazası gibi, aynı da olduğu gibi radyasyon yayan bir kaynağa dönüşebiliyorlar. Yani 15 yıl, 20 yıl beklettiğiniz havuzda da büyük bir kaza ineden olabilirsiniz. Ee, yani, bunları da kimse ee, konuşmuyor. Bu kadar beklemeye de gerek yok yani 100 yıl sonrasının sorunu değil. Evet, yani düşünün herhalde dünyada bir e, güven konusunda e, bir sıralama yapın desek Japonları ilk üst sıra e, koyar büyük, büyük bir kesim muhtemelen. Düşünün Japonlar bu kadar dikkat ederken ee, kaç şiddetindeki 9, 9 ve üstü şiddetindeki bir depreme dayanıklı santral yaptık diye açıklamışlardı. Doğruydu. 9 şiddetindeki depreme dayandı ama Tsunami'yi hesaplamamışlardı. Yani Japonya'nın başına böyle bir felaket geldi. Bizim ne olacağımız hiç belli değil. Doğru düzgün bir politikamız yok. Doğru düzgün bir şeffaflığımız yok. En önemlisi de, yani ben sonuçta bir nükleer fizikçi değilim. Bir bilim insanı değil bir gazeteciyim. E, Şimdi soru sormak. Ya şunu sormaktan kendimi alamıyorum ve her sefer her defasında soracağım, sormaya da devam edeceğim. Yani bunun alternatifi yok mu? Biz enerji muhtacı, evet dışça bağımlıyız. Ama bunun alternatifi e, biz çok net biliyoruz ki bugün yani güneşi var, e, hidroelektri var, jeotermali var, bütün güneş var en önemlisi e, rüzgar güneş yani yenilebilir enerji kaynakları. Bunları e, tam kapasite bir kullanalım. Yetimiyorsa belki o zaman tartışalım ama şeffaf olsun. Hiçbir şey şeffaf değil. Senin de anlattığın gibi e, aksine bir sürü e, ursuzsız yöntemler e, yapıldı. İstersen son bir böyle yani bir, son birkaç dakikamız bir sürü konu vardı ama daha doğalgazı konuşacağım. Bir sürü sorular da gelmeye başladı. Hiçbirine vaktimiz kalmadı. E, ne dersin? İhtiyacımız var mı? Bu bizim için vazgeçilmez bir şey midir ya şimdi tabii temel soru bu. Aslında neden nükleri tercih etti bizi bir türlü anlayamadık hala. Yapılan anlaşma ortada. E, bunu hatırlatmak lazım insanlara. Çünkü bugün e, havalimanına, işte Avrasya tüneline, Osman Gazi köprüsüne bu alım garantilerinden onlarca para, e, para veriyoruz. Ya yani bu meseleyi çünkü çok ciddi konuşmak lazım. Rusya ile yapılan anlaşma diyor ki bize, e, üretilen elektriğin %50'sini 15 yıl boyunca hem de kilovat saat başına 12,35 dolar sentten alacaksınız. Yani biz almaya mecburuz o elektriği ihtiyacımız olsun olmasın. 12,35 dolar sent. Ne demek 12,35 dolar sent? Şu anda elektrik piyasasında elektriğin fiyatı 4 dolar sent civarında. Yapılan güneş rüzgar ihalelerine bakıyorsunuz. Ee, onlarda çıkan ortaya çıkan fiyatlar 3 4 dolar sent. Hatta ileride daha da ucuz olacak. Yani güneşten aynı elektriği 3 sente almak varken biz Rusya'dan yaptığı nükleer santralden bütün bu risklere rağmen üstüne 12,35 dolar sente alacağız. 15 yıl alım garantisinin aşağı yukarı hesabını da söyleyeyim ben size. 35 milyar dolara yakın bir para ödeyecek Türkiye sadece alım garantisi için. E %50 kapasiteyi zaten çalıştırmayacağı için geri kalanını piyasa fiyatından bile satsalar Yine ortalama bir hesapla yaptığım bir hesapla yılda Türkiye oraya 2-3 milyar dolara yakın para verecek o elektrik için. Böyle bir bağımlılıktan Çok bahsediyoruz. Hocam. Yani doğalgaz bağım bağımlılıyoruz ya Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için doğalgazda. E, o doğalgaz hiçbir şeye yaramayacak çünkü siz koskocaman bir bağımlılık santrali inşa ediyorsunuz Mersin'de. Türkiye'nin güneyinde. Öyle bir bağımlılık ki, yılda 2-3 milyar dolar para akıtmak zorunda kalacaksınız. 15 yıl boyunca da zorunluluk var. 2 milyar ya, dolar için ben, en azından. Ben şunu söylüyorum. Yani bunun altındaki o paralar, enerji ihtiyacı vesaire bence e, bunu değil asıl mesele. Asıl mesele dünyada bir aktör olmak bu konuda. Nükleer güç sahibi olmak. Ben böyle düşünüyorum. Herhalde o yüzden çok büyük bir kararlılıkla hukuk tanımak... Serkan adı... bu da bir kandırmaca. Demin söyledim. Belki dikkatli dinleyenler anladı. Yani e, yapılan anlaşmalar, uluslararası atom enerjisi ajansının denetlemesi, Rusya da zaten aynı şeyi söylüyor. Rusya şey bizden atıkları almıyor. Nükleer, nükleer atıkları, zaten. plutonyumu, yani silah yapabileceğiniz bölümü zaten götürüyorlar. Ki kaldı Hı. ki Türkiye hani nükleer silah yapacağım Hı. falan derse, öyle bir maceraya girerse işte Kuzey Kore, Pakistan gibi koş bir sürü yaptırma İran'ın hani örneği önümüzde bunlarla karşılaşması lazım. Türkiye'nin böyle bir NATO ülkesinin Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkenin ticaret yapan bir ülkenin böyle bir e, maceraya atılacağını da ben açıkçası çok, çok, sanmıyorum. Çok. Yani Rahip çok... Brunson'un kaldıramayanlar böyle bir ambargoları nasıl kaldırır onu düşünmek hmm, lazım. Ama değil. zaten bence o tamamen oy toplamak için e, halka söylenen bir yalan yani nükleer güç yalanı. Peki Özgür yani bu mesele çok derinliği olan bir mesele. Aklında başka sorular vardı. Instagram canlı yayından da sorular geldi. E, mesele Özgür Medya dedi. E, hakikaten öyle. E, vaktimiz bitti ama seninle uzun uzun konuşmaya, bu konuları tartışmaya devam edeceğiz. Özgür, İstersen medya, bir de doğal gaz üzerine konuşalım. Bence ortada çok <gülüyor> <gülüyor> Utku konuşmamız Utku gereken bir şey. benden sonra. Utku'nun programını da almamız lazım. Bir mesajı için <gülüyor> programa gasp Utku da arkadaşımız buradan... E, selamlar söyleyeyim. Son bir hatırlatma. E Çernobil dizisini hala izlemeyen varsa bu nükleer santrallerle ilgili ne, neden bu kadar kaygılı olduğumuzu anlayacaklardır. Sevgili Özgürgürbiz çok teşekkür ederiz. E, teşekkür e, ederim. E, Yayındaki aksaklıklar için, için e, özür dilerim dinleyicilerden ve senden. Çok sağ ol. Biz Çok sağ olasın. Bir ekonomi ekoloji evet. programımızın daha sonuna geldik sevgili açık radya dinleyicileri. Haftaya yeni bir konuk ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın efendim. <gülüyor>